Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize başsağlığı diliyorum bütün milletimize. Çok büyük bir afetle, felaketle efendim baş başa bulunuyor milletimiz. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Hadis-i şeriflerde müjde var ölüm şekilleri, böyle duvar devrilmesi, duvar altında kalmak şeklinde filan olunca, Cenab-ı Hak onlara şehit sevapları veriyor. Allah vefat eden kardeşlerimize şehit sevapları ihsan etsin. Kalanlara sabrı cemil, ecl ceziller ihsan eylesin. Bir hadisi şerifi, efendim konuyla biraz ilgili olarak nakletmek istiyorum. Ahmed İbn Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı, önderi, büyük müçtehit, büyük muhaddis aynı zamanda çok kıymetli bir hadis kitabı yazmış. Eee Müsned Ahmed İbn Hanbel diye tanınan. Efendim onun kitabında Muaz radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. E, buyuruyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ma emile ademiyun amelen en calehu min adabillah min zikrillah. Kalu vel celihad fi sebilillah. Kale vel celhadu fi e, vel illa Tadribe, illa en tadribe Bi seyfike hatta Yen katı ah tadribe Hatta yen katı ah ee, Sadaka Resulullah Fi makal elke makal Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde Buyurmuşlar ki Ma amile Ademiyyun amelen encalehu Min azabilah Ademiyye ademinin işlediği amellerden Efendim onu Allah'ın azabından daha güzel koruyacak. Efendim zikrullah'tan daha değerli bir amel, fiil, icraat yoktur. E buyuruyor efendimiz. Ma amile işlemedi Ademiyyun, Hazreti Adem'in evladından olan bir ademi yani bir insan, bir efendim mümin bir amel işlemedi amelen en calehu, onu daha çok kurtarıcı min azabillah Allah'ın azabından kurtarıcı, min zikillahi Allah'ı zikretmek, zikrullah'tan daha kurtarıcı başka bir amel yoktur, işlemiş olamaz, işlediği amellerin en çok Allah'ın azabından kurtarıcı olanı efendim zikrullah'tır demiş oluyor. Yani Allahü Teala Hazretleri mümin kullarını mükafatlandırır suçlu kullarını da cezalandırır. Allah'ın azabından kurtulmak için de insanın tabii bir şeyler yapması lazım. Ee, sevaplı işler yapması lazım. Allah'ın sevdiği, razı olduğu efendim ahlaka, adaba, dine, imana takvaya uygun işler yapması lazım. Tabii bunların da çeşit çeşit dereceleri var, çeşitleri var. Sevapları farklı. Mesela az sadaka çok belayı def ediyor. Bu da günümüzde efendim sorunlarımızla karşılaştığımız afetlerle ilgili bir şey sadaka vermek önemli efendim sonra efendim helal lokma yemek çok önemli harama bulaşmamak çok önemli harama bulaştığı zaman ceza oluyor helal yediği zaman korunuyor Allah rahmet eylesin kapalı çarşıda bir patikçi efendim ihvanımızdan bir çok takva ehli zat vardı nur içinde yazsın makamı ala olsun Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin Efendim kapalı çarşıda yangın çıkınca demişler ki kapalı çarşıda yangın çıktı senin de dükkanın orada. Demiş ki biliyorum duydum yangını da. E, Mevlam bilir e, tabi Allah'ın takdiri neyse o olur kadere efendim boyun eğmesi lazım kulun vardır bir hikmeti efendim. Ama demiş ben üzerime düşen vazifeleri aklımın erdiğince deyince yaptım zekatımı verdim hayırımı hasenatımı yaptım demiş. Efendim, ertesi gün bakmışlar ki yangın tam onun dükkanına kadar gelmiş. O dükkan, komşusun dükkanı, komşusunun dükkanını da yakmış ama ki kurtulmuş. Yani helal e, e, lokma ile efendim, e, şey yapılırsa e, o zaman Allah koruyor, haram olunca cezalandırıyor. Ama bazen de Allahu Teala Hazretleri bir afeti umumi olarak veriyor. Kötüleri cezalandırmak için verdiği bir afet esnasında İyi insanlar da e, vadeleri yetmiş oluyor, vefat etmiş oluyorlar. Efendim o ahirette ayrılıyor. Yani iyilerin e, artık ömrü o kadarmış bir sebebi var, hikmeti var. Efendim ahirette tabii onlar iyiliklerinin mükafatını görüyorlar. Efendim kötüler de e, hem dünyada işledikleri kötülüklerin cezasını çekmiş oluyorlar hem de ahirette de tabii azabı olacak bu azaptan kurtulmak için ne yapması lazım insanın? Önce efendim, ilk adım nedir? Mümin olmak. Önce imana gelmek. Eğer bir insan müminse Allah'ın azabından eninde sonunda kurtulur. İmanlı ise, imana gelmişse La ilahe illallah deyip Allah'ın varlığını, birliğini idrak etmişse. 2000 yılı neydi? Efendim bu arada gene tekrar hatırlatayım, perşinletmek için 2000 yılını, tevhid yılı ilan ettik. Herkes La İlahe illallah bilecek, küfre, şirke efendim sapmayacak, Küfür, küfürden, şirkten yani imansızlıktan, yanlış inançtan, müşriklikten, kafirlikten kurtulacak. Kurtulmaları içinde biz de çalışmalarımızı, gayretlerimizi hızlandıracağız. Efendim inşallah La İlahe illallah bayrağını dünyanın her yerine yayacağız. Evet. Şimdi önce mümin olması lazım insanın Allah'ın azabından kurtulması için. Bu bir yani ahirette de azap var dünyadaki azap dünyadaki felaketler, musibetler bazen musibet e, yani bir musibet ama nasıl olsa bir insan bir yerde ölecek ya bir hastalıktan ölecek mesela taundan ölenler şehit sayılıyor salgın geliyor ölüyor e, acıyoruz, üzülüyoruz ama Allah'ın takdiri ama e, Allah o afetten ölenleri e, büyük mükafatla mükafatlandırıyor, taltif ediyor telafi ediyor Efendim öyle e, ihsan ediyor. Sonra mesela savaşta insan ölüyor. Yani şehit oluyor. Ama şehitlik çok yüksek bir mertebe. Yani dünyadaki çok önemli değil. Asıl önemli olan ahiret azabından kurtulmak. Mümin olunca ahiret azabından kurtuluyor. Bir de tabii azaptan kurtulmak için efendim, mesela zekatını vermek lazım. Zekatını verdi mi malı kurtulur. Zekatını vermedi mi Kur'an-ı Kerim'de ayetler var efendim. E, kıssalar var eski ümmetlerden. efendim. O zaman malına, bal, bağına, bahçesine, hurmalığına afet geliyor. Çünkü sadakatısını, hayırını, öşrünü, zekatını vermemiş olduğu için Allah onu cezalandırıyor. Yani Demek ki e, mümin olacak. İbadetlerini yapacak. E, zekatını, öşrünü verecek. Şimdi millet zekatı biliyor da öşürü. E, Uygulaması zayıf olabilir yani bazıları uygulamıyor, biliyorlar Yani bilmedikleri için uygulamama durumuna düşmüş olabilirler. Efendim tabi ibadetlerini yapacak. Sonra az sadaka çok belayı def eder. Efendim bir insan bir sadaka verdi mi bir fakire bir yoksula yardım etti mi Allah başına gelecek bir şeyi felaketi savıyor başından, korunuyor. Efendim çeşitli böyle. Güzel işler var azaptan kurtulmak için. Bunların enca ma'amile ademiyun enca lehu min azabillah. enca ne demek? Ee, en çok kurtarıcı demek. Yani naci kurtulan manasına geliyor. Efendim e, münci kurtaran manasına geliyor. Efendim enca en çok kurtaran yani bu sıfatların ismi taftili oluyor o kelime. İnsanın Allah'ın azabından kurtulmasına sebep odalı olan işlediği ameller içinde insanı en çok kurtaran nedir? En cealehu onun için en çok kurtarıcı olanı nedir? Min azabillah Allah'ın azabından en çok kurtarıcı olan nedir? Zikrullah. Min zikrillah Allah'ın zikrinden daha çok kurtarıcı olan bir şey yok. En çok kurtaran zikrullah'tır. Efendim Halû bu sözü işitenler Peygamber Efendimiz'den sordular. Dediler ki: "Velel cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihat etmek de mi? Değil. Kurtarıcılıkta yani en önde değil de birincisi mı? O bir o da en önde değil mi? O daha kurtarıcı değil mi?" Buyurdu ki Peygamber Efendimiz: "Velel cihadu cihatta değil, İlla en bir seyf hatta yen katı ka Efendim ee, ancak kılıcını Kırılıncaya kadar Savaşta kullanman Kırılıncaya kadar ondan sonra ve tadribe, Hatta yen katıa Sonra bir başka kılıp, kılıç alıp Tekrar vurman efendim e, Vurur Vuruşur gene kırılır İşte bu kadar olursa o zaman Sevabı olur manasına yani Şimdi tabi savaş her zaman olmuyor Olduğu zaman Müslüman Savaşa gider cihada gider Vazifesini yapar, görevinden kaçmaz. Ama savaş olmadığı zaman işte elimizde bir güzel imkan var, kolaylık var. Zikrullah, Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek. Biliyorsunuz bazı kimseler zikrullahı çok tenkit ediyor, Efendim, zikredenlere çok yan bakıyor, yamuk bakıyor. Ama işte öyle değil hadis-i şeriflerde görüyorsunuz. Allah'ı anmak neye sebep olur? Allah'a itaat etmeye sebep olur. Allah'ı anmak, zikretmek neye sebep olur? Allah'ı sevmeye götürür. insanı sonuç itibariyle aşkullah'a, muhabbetullah'a götürür. Allah'ın aşıklısı olan, sevgilisi olan, Allah'ı seven, mühibbi olan bir kulda ne olur? Hep Allah'ın sevdiği güzel işleri yapar, evliya olur. İşte hayatta, tarihte efendim okuduğumuz, hayran olduğumuz kimseler gibi olur. Mesela Allah'a aşıklarından en halkımızın bildiği, baş ettiği, ilahilerini dilinden düşürmediği mesela Yunus. Mesela Mevlana, Celalettin-i Rumi, Aşkıllahtan en çok bahseden insanlar. Yani onun için zikrullah çok önemli. Yani e, Subhanallah demek, Elhamdülillah demek, Allahu Ekber demek, La İlahe demek, Estağfirullah el demek, La Havle ve La Kuvveti İlla Billahi El-Aliylazim demek, Efendim, Hasbunallah demek, Hasbiyallah demek bunların hepsi zikirdir. Bir, yani bir şekilde Allah'ın efendim bir lütfunu düşünerek bir söz söylemiş oluyor insan. Bir sıfatını düşünerek la ilahe illallah deyince Allah'ın birliğini düşünmüş oluyor. Allah birdir. Şeriki naziri yoktur. E, ortağı yoktur. 2 değildir, 3 değildir. Efendim e, ikilik yok, üçlük yok. Efendim şirk yok, politeizm yok, dualizm yok, ikileme yok, çok çok tanrıcılık yok. Ne var? Doğru olan Allah'ın birliğidir. Yeri güya yaratan rabül Alemin birdir. La ilahe illallah birlik sıfatını ifade eden bir kelime olmuş oluyor. Ondan sonra subhanallah Allah'ın her işinin hikmetli güzel efendim olduğunu her sıfatının mükemmel olduğunu Allah'ın her şeyinin en güzel olduğunu bildiriyor. Bu da çok önemli. Elhamdülillah Allah'ın nimetlerinin efendim düşünüldüğü zaman söylenen bir söz Allah'ın hamde övülmeye methe, en layık olduğu her şeyinin övülecek övülecek gibi olduğunu efendim e, ifade ediyor. Hasbunallah veya hasbunallah, Allah bize yeter, Allah bana kafidir manasına geliyor. Bu da Allah'a tevekkeltü alallah gibi yani Allah'a dayanmayı ifade eden, efendim tevekkülü ifade eden, Allah'ın güç kuvvet sahibi olduğunu gösteren bir söz oluyor. La hawla welakuvete illa billah. Yine böyle bir söz oluyor. Bunların hepsi son derece kıymetli. Veya doğrudan doğruya Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Ya hayyu ya kayyum, ya latif. Efendim, ey lütuf sahibi. Ya Erhamer rahimin, ey merhametlilerin en merhametlisi. Ya gafar esjünub, ey günahları mağfiret eden. Ya seddar aluyub, ey ayıpları örtüp Setreden, ey Rabbımız diye. Efendim zikirler böyle Allah'ın isimlerinden birisini, veyahut bütün bu manaların hepsini ihtiva eden içinde taşıyan Allah sözü Allah Allah Allah demek bunlar zikrin çeşitleridir Kur'an okumak zikrin çeşitleridir insan Kur'an'ı okudu mu yani zikrin en güzelini yapmış oluyor çünkü Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır baştan aşağı zikirdir hatta Kur'an'ın isimlerinden bir tanesi de zikirdir onun için Kur'an okumak Kur'an okutmak, Kur'an kursları açmak, çocuklarını Kur'an kursuna göndermek, çocuklarına Kur'an okutmak yazın Kur'an kurslarına gönderip çocukları hayırlı bir şekilde zaman geçirmesini efendim temin etmek bunlar hepsi zikrullah namaz zikrullah'tır camiye gidiyorsun Allahu Ekber ezan okunuyor, kahmet getiriliyor namazın kendisi zikirdir namaz zikirdir, camilerin çoğalması şimdi Türkiye'de camiler çok filan derler Avustralya yeni bir kata 1800'lü yıllarda yerleşmeye başladı Avrupalılar buralara. Her köşe başında bir tane kilise var. yani Bir de İngilizleri layık derler. yani efendim, Hatta ateist derler, dinsiz derler. Ha, hiç de öyle değil. Gayet dindar. Hem Amerikalılar dindar, hem İngilizler dindar, Avusturya, Avustralyalılar dindar, Almanlar son derece dindar. Hatta bu Avrupa Birliği, kurdukları Avrupa Birliği, bir Katolik Birliği yani Baya dini duygularla işlerini yapıyorlar. Efendim gayet kesin. Son derece dinde. İşte Ademiyi yani Hz. Adem'e mensup demek. Ademiyi ne demek? Sonra iyi geldi mi bir şeye mensup demek oluyor. Mesela Konevi, Konya'ya mensup demek. Mekki, Mekke'ye mensup demek. Medeni, Medine'ye mensup demek. Veya medeniyete mensup demek. Yani Ademiyi de Hz. Adem'e mensup. Yani onun evladı. Biz hepimiz beniy ademiz, Ademiyiz. Hazreti Adem'in torunlarıyız hepimiz. Adem'i Allah'a karşı ibadetle mükellef bir yaratığı Allah'ım. Efendim mükellefiyet yüklenmiş. İna aradna'l emaneti ale's semawati vel ardı vel cibali fe beyne ayy ve isfaktemin ha ve, ha ve hamalehal insan. Sorumluluğu yüksek yüklenmiş insanoğlu. Ben mesuliyet alırım demiş, kulluğu yaparım demiş. Efendim cenab da ona Efendim kitap indirmiş, peygamber göndermiş, güzel kulluğu yapmasını buyurmuş. Allah'a itaat eden ecirleri, sevapları alacak, mükafatı erecek, cennetlik olacak. Allah'a asi olanlar da imtihanı kaybettiği için cezası neyse, o cezayı çekecek. İşte Ademoğlunun Allah'ın azabından kurtulmasına en çok sebep olan şey zikrullahtır. Bundan daha çok azaptan kurtarıcı bir şey yok. O halde ne olması lazım? Kur'an kurslarının canlı olması lazım. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretmemiz lazım. Anneler çocuklarına evde öğretmeli. Ondan sonra güzel öğrensinler diye hocaya göndermeli. Kur'an kurslarında imam hatip okullarında okumalı. Şu benim çocuğum imam, çocuklarım imam hatip okullarında okudular ve sonunda da her türlü başka mesleğe geçme imkanı oldu. Çocuklar dinini öğrenmiş oluyor. Yani son derece güzel bir şey. O bakımdan bunu devletin de kollaması lazım. Milletvekillerinin de bu konuda yardımcı olması lazım. Efendim, çünkü zikrullah Allah'ın azabından kurtarıyor. Zikrullah'ın kapılarını açmak, yollarını açmak Allah'ın azabından koruyor. Zikrullah'ın yollarını tıkamak da tabii aksini tevlid eder, aksi sonuçları meydana getirir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ını öğrenmek, zikrini yapmak, Cenab-ı Hakk'ı bilmek, Cenab-ı Hakk'ı sevmek, La ilâhe illallah tevhid ehli olmak, İslam'a hizmet etmek, imana etme, hizmet etmek ne olur? Sonunda insanı mutluluğa götürür, Allah'ın azabından kurtarır. Hem dünyada hem ahirette o kimse az bahtiyar olur. Efendim, aksi de aksi de felaketlere sebep olur. O bakımdan efendim Resulullah Efendimizin tavsiyelerine dikkat edelim. Cenab-ı Hakk'ın zikrine sarılalım. Namazlarımızı, ibadetlerimizi kılalım, yapalım. Efendim, ihmal etmeyelim. Yaz günleri, efendim insanlar gevşiyor, yazlıklara gidiyorlar, efendim eğlenirken, gezerken e, çeşitli hatalar, kusurlar, günahlar olabiliyor. O günahlardan korunmak, sakınmak lazım ve e, zikir vazifelerinden, namazından, niyazından, Kur'anından, efendim kraliattan e, geri durmaması lazım. Sefer sürerken bazı ülkelerde. Kafirler Müslümanlara ateş yağdırıyorlar ve Müslümanlar efendim sıkıntı çekiyorlar. Yiyecekleri yok, barınacak yerleri yok. Onlara yardımcı olmamız lazım. Tabi hayır ve sadaka da çok belayı def eder, çok hayırlara erdirir insanları. Ee, bu hususta diğer bir e, şey e, daha aynı sayfada var, hadisi şerif. O da Tirmizi'de sahih olarak e, kayıt edilmiş, sahih bir hadistir diye Ahmed İbduhambel de kaydetmiş. Abdullah İbni Amr İbnü'l As radıyallahu ahten rivayet edilmiş ki bunun da metni okuyalım bu hadis-i Bu da konuyla ilgili. Ma Ma'al artu ehadun. Yakulu la ilahe illallah vallahu ekber ve la vela ve la kuvvete illa billah. İlla küffirat anhu hatayahu vel evkanet isle zebedil bahar. Sadaka Resulullah, bu hadis-i şerifte müjdeli bir hadis-i şeriftir. Bir bakıma kurtuluş yolunu gösteren, birinci hadis şerifi teyit eden bir yol gösteriyor bize. Diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefaatine erdirsin ma alel ardı ehadun, yeryüzünde bir kimse yoktur ki, yekulü la ilahe illallah, vahde vallahu ekber, ve la avle ve la illa billah. Şu sözleri söyler, yani şu sözleri söyleyen yeryüzünde hiçbir kimse yoktur ki illa küffüret hata hatayahu onun günahları mağfiret olunmasın. Yani mutlaka mağfiret olunur. Ve levkanet misle zebedil bahar denizin dalgalarının üstündeki köpüklerin sayısınca bile olsa hataları günahları affu mağfiret olur. Ahmet İbni Hanbel rivayet etmiş çirmizi rivayet etmiş ve sahih hadistir buyurmuştur. İşte bu da bir zikir. Bakın, birinci hadis-i şerifteki gibi. Yani ne diyecek kişi? La ilahe illallah. Allah var, şeriki nazir yok. O tektir, birdir. Vallahu ekber, Allah en büyüktür. Bazen millet coşuyor, şaşırıyor. Sevdiği bir kimseyi en büyük diyor. Yani bilmem, futbolcu veya artist veya sanatkar veya falanca veya filanca. Falanca en büyük tabii. En büyük derken neyi düşünüyor bilmiyoruz ama... İşin doğrusu en büyük Allah'tır. Vallahu ekber. Allah en büyüktür. Ve la illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'ladır. Allah'tandır. Allah dilerse olur, dilemezse olmaz. Allah korursa korur, korumazsa korumaz. Efendimizi verirse verir, vermezse vermez. Yaşatırsa yaşatır, yaşatmazsa yaşatmaz. Her şey ondan. İnaneli, akıllı olan insan Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır sevgisini kazanmaya çalışır Allah'la olmaya çalışır Allah'ın sevdiği cephede, yerde, yönde olmaya çalışır. Öyle olunca ne olurmuş? Efendim, günahları denizlerin köpükleri dalgaları değil de dalgaların üstünde kaç tane köpük vardır? Bir dalga bir vurdu mu kaç tane köpük hasıl olur? Dalgalar sayısızdır, köpükler ondan da fazla sayısızdır. O kadar çok günahı olsa bile affı manfiret olunur Mutlaka affı manfiret olunur günahları diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bu sözleri manasını bile bile çok çok söylemek lazım. Demek ki zikir günahları affettiriyor, suçlarını bağışlattırıyor. Tabi kul kusursuz, hatasız olmaz. Bunu her zaman söylüyoruz. Herkes kendisini biliyor. Mutlaka Cenab-ı Hak işlediğimiz suçlardan dolayı bizi cezalandıracak olsa hepimizi cezalandırabilir. Çoğunu affediyor Cenab-ı Hak. Soğuğunu affediyor. Büyük günahlarda çok ısrar edenleri cezalandırıyor. Onun için efendim e, ne yapmalıyız? Hatamızı anlayıp, cürmümüzü muhterif olup, itiraf eyleyip, haddimizi bilip, boyun büküp Cenab-ı Hak'tan, Hak'tan Cenab-ı Mevla'dan affı mağfiret dilemeliyiz. O, burada da işte bir dileme şekli. Kim bu lahları derse, bu güzel sözleri söylerse, neymiş bunlar? La ilahe illallah Vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. üç tane cümlecik. Hepimizin bildiği üç tane cümle. La ilahe illallahı hepimiz biliyoruz. Vallahu ekberi hepimiz biliyoruz. La havle ve la kuvvete illa billahı da hepimiz biliyoruz. Bilmediğimiz ne? Bunların manasının derinliğini derinliğine inmek, şuuruna varmak efendim ona göre hareket etmek. La ilahe illallahı biliyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. E, Allah'tan gayriye bağlanıyoruz Allah'tan gayriye efendim bel bağlıyoruz Allah'tan gayriye hizmet ediyoruz Allah'a hizmet etmiyoruz kulluk etmiyoruz olmaz la ilahe illallah diye böyle yapmak olmaz yani la ilahe illallah sözünün gereği Allah'a güzel kulluk yapmaktır Allahu Ekber sözünün gereği odur güç kuvvet Allah'ta, Allah'tandır diye söylemenin gereği, la ve la kuvveti illa billahin gereği de efendim, bütün öteki mahlukatın hepsi toplansa, zarar vermek istese zarar veremez. Ama kendisini çok güçlü hisseden Karunlar, Nemrutlar, Firavunlar, koca azılı, efendim, azgın, sapkın e, şeyler, kendisini güçlü sanan insanları da Allah tarumar veriyor. Çünkü la havlu ve la kuvveti illa billah güç kuvvet Allah'ta İnanaleyh Allah'tan korkmak lazım. Allah'a efendim iyi kulluk etmek lazım. Başkasına yaranmaya, dalgavukluk etmeye lüzum yok. Başkasına yanaşmaya lüzum yok. Allah'a güzel kulluk eden en hür insan olur. En efendim vicdanen rahat insan olur. Ve en selametli insan olur. Nasıl Nuh Aleyhisselam'ı Allah kurtardıysa kurtarır. Nasıl Lut Aleyhisselam'ı bunların kavimleri felakete uğramışlardı. Kurtardıysa Lut Aleyhisselam'ı kavmi helak olduğu halde kurtarır. Nasıl Salih Aleyhisselam'ı semut kavmi helak olurken kurtardıysa kurtarır. Nasıl Firavun'u ve ordusunu denizde gark ederken Musa Aleyhisselam'ı ve efendim mümin yanındaki ashabını kurtardıysa kurtarır. Nasıl efendim Hud Aleyhisselam'ı kurtardıysa, Ad kavmini helak ettiyse bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de misal olarak bize hatırlatılmış tarihi olaylar. Günümüzde de böyle olaylar daima oluyor. Onun için aman dinimizin inceliklerini öğrenelim. Aman Allah'a güzel kulluk etmeye gayret edelim. Allah'ı sevelim. Allah'a sevilelim. Hani Yunus Emre sevelim sevilelim demiş şiirde. Tabi işin aslı Yunus'un anla anladığı anlattığı böyle yani materyalist maddi, dünyevi bir Efendim sevişme değil, Allah tarafından e, e, sevilmek. Birbirimizi sevince, müminler kardeş olunca Allah da onları seviyor tabi. O gibi derin dini manaları var. Onlara çok dikkat etmek lazım. Efendim sayfanın başında bu sözlerimi teyit eden bir hadis-i şerif var. Onu da okumak istiyorum. Sohbetimi üç hadis-i bitirmek istiyorum. Ebu Hüleyra radıyallahu anh'ten Hatibi Bağdadi Tayyālisi İbn Asakir gibi ha hakim gibi efendim hadisler rivayet etmişler ki peygamber efendimiz şöyle buyurmuş: Ma ubid Allaha bir şeyin eftala eftale min fikhın fitdīn ve la fakihun waḥidun eshaddu al shaytani min elfi abinin ve lilkül şeyin imadun ve imadu hazā dinil fikhu. Efendim, Sadaka Rasulullah fi maqal el diyor ki pe pe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma ubidallah bi şeyin eftela min fıkhin. Efendim, Allah'a min fitrin fi din, dinde fakihlikten, inde anlayışlı, sezgili, bilgili alim olmaktan daha güzel bir durumla efendim ibadet edilemez. En güzel ibadet edilme şekli dinin inceliklerini bilip hareketlerini ona göre düzenlemektir. En güzel ibadet edilme dini bilerek olur. Dinin inceliklerini uygulayarak olur demek. Allahu Teala Hazretlerine dini iyi bilmekten daha güzel bir şekilde başka bir yolla ibadet edilmiş değildir. Ancak bu yolla ibadet edilir. O halde dinimizi iyi bilmemiz lazım inceliklerini. Bilmemiz lazım, güzelliğini bilmemiz lazım. Başka dinlerden üstünlüklerini tarif edilmez, ölçülemez derecedeki muazzamlığını, mükemmelliğini efendim kavramak lazım. Mücevherin kıymetini bilmek lazım. Sahip olduğunun güzelliğini anlamak lazım. Sahip olduğunun kıymetini bilmeyip de aldanmamak lazım. Ve la fakihun vahidun eşheddu ale şeytan min abid Bir tek dini bilen bir alim, insan fakih insan şeytana bin tane abidden daha dayanıklıdır, daha şiddetlidir daha kök söktürtür daha şiddetlidir şeytana karşı efendim şeytanı daha çok sindirir demek yani e, e, abid ne yapıyor? tek başına ibadet ediyor gece kalkıyor namaz kılıyor vesaire tek başına abidi ibadetle vakit geçiriyor ama fakih ne yapıyor? dini biliyor, bildiğini uyguluyor ve öğretiyor, yanlışı da gösteriyor, bak şöyle yapmayın ...başınıza gelenler şundan geldi... ...böyle yapın, böyle yaparsanız... ...kurtulursunuz diye bildiriyor... ...o zaman tabii... ...efendim e, çok kıymetli oluyor... ...yani bin tane abid bir yana... ...terazinin bir kefesine... ...bir tane dini bilen bir arif alim... ...din alemi bir fakih... ...bir efendim... ...mubarek efendim, evliya... E, ...zatı muhterem, hoca efendi... ...nedir? Bin tane abidden... ...daha kıymetlidir... Diküllü şeyin imadun her şeyin bir esası, direği vardır. Bel kemiği vardır. Ana taşıyıcısı vardır. Efendim ve imadu Hazret'in bu dinin de ana direği, ana taşıyıcısı, tüm efendim ağırlıkları çeken ve kaldıran ana noktası nedir? El fıkhu efendim dini iyi bilmek efendim din alemliliğidir. Tabii din alimliği muhterem kardeşlerim çeşitli sebeplerle e, ne olabiliyor? E, baskı altında sap, sapabiliyor. Yani bilgili insanlar bazen bilgisini söylemeyebiliyorlar. Bazen de korktukları veya menfaat umdukları insanın efendim, gözüne girmek için gerçekleri bile bile değiştiriyorlar. Efendim akka kara diyorlar. Karaya ak diyorlar çünkü moda öyle. Yukarıdakiler öyle istiyor. Onların siparişine göre fetva veriyorlar. O fena tabi O efendim şey değil. Efendim dinin tahripçisi. Asıl asıl e, din alimi nasıl bir kimsedir? Allah'tan gayriden korkmaz. Allahu Teala Hazretlerinin rızasını gözetir. Allah'ın rızasına uygun olanı Firavun'un karşısında olsa bile söyler. Nemrod'un karşısında bile olsa söyler. Efendim, bütün kavmi sapıtsa bile kavminin karşısına çıkar. Sizin bu yaptığınız yanlıştır. Doğru yol şudur diye söyler. Onun için fıkıh en kıymetlidir. Bu dinin direği fıkıhtır. Ama fıkıh da yani şeyde efendim üzerinde Efendim e, Hanefi fıkı, Şafii fıkı diye e, yani yazılmış şey demek değildir. Dinin özüdür. Dinin özünü iyi anlamaktır. Bazıları dinin özünü anlamıyorlar. Yani Mekke'de Medine'de bile otursa anlamıyor. Çünkü dinin özüne aykırı efendim yamuk işler yapıyor. Demek ki dinin özünü anlayamamış. Din adamı da olsa bazen yamuk işler yapıyor. Demek ki dinin özünü anlayamamış. Efendim üniversiteden mezun kapı kadar beş tane on tane diploması olsa, efendim doktorası doçentliği, profesörlüğü olsa, yamuk söylediğimi çarpıttı mı demek ki hakikisi değil, kıymetlisi değil. Habibül Necar gibi, hani Yasin suresinin ikinci sayfasında ashab kariyenin macerası anlatılıyor. Lütfen orayı kardeşlerimiz hatırlasınlar, bilenler, okumayanlar da okusunlar. Kavim. Allah'tan gayri putlara tapıyor, efendim o da kavmini ikaz ediyor. Yanlış şeylere tapıyorsunuz, yanlış yerlere efendim yöneliyorsunuz. Doğruya yönelin, doğruyu yapın diyor. Ne yapıyorlar onu şehit ediyorlar. çeşitli rivayetler var yani sonucunun ya, maceranın sonucu ne olduğunu, efendim çeşitli rivayetler var. E, farklı rivayetler var ama Cenab-ı Hak söylüyor, cennetlik olduğunu, Allah'ın rahmetine erdiğini ahiretinin çok iyi olduğunu Yasin suresinde bildiriyor. O halde hakkı söyleyelim. Eğer otursak bile doğru konuşalım. Hakkı destekleyelim. Dinimize hizmet etmeye çalışalım. Kur'an'a hizmet etmeye çalışalım. Evlatlarımızı Müslüman mütedeyine yetiştirelim. Çünkü onların hesabı annelerinden, babalarından sorulur. Annelerin, babaların ihmalleri varsa cezası verilir. O bakımdan anneler, babalar, evlatlarını her ne bahasına olursa olsun mutlaka ve mutlaka dini iyi bilen, dinde fakih olan takvalı evlatlar olarak yetiştirmeli. Bir insan oduncu olabilir Yunus Emre gibi. Ümmi olabilir. Peygamber Efendimiz de ümmiydi. Efendim, ama dinin inceliklerini bilip güzel, doğru, düzgün, sağlam bir anlayışla, tertemiz bir imanla güzel kulluk edebilir. Yani bu tahsil meselesi değil. Tahsiller bazen güdümlü baskıda olunca, Temiz fıtratı da baskı altında değiştiriyor. Onun için mühim olan dinin özünü doğru anlamak. Bu nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim'in tam okumakla, efendim peygamber efendimizin, özellikle peygamber efendimizin hadis-i şeriflerini okumakla. Kütüphanenizdeki hadis kitaplarını okumazsanız, iki elim iki yakanızla hocanız olarak efendim o kitapları okuyacaksınız okunan sayfalara işaret koyacaksınız bu sayfayı okumuşum diye çoluk çocuğunuzla bitireceksiniz hem o kitaplar iki yakınıza yapışır davacı olur hem Allah hesabını sorar hem de ben de hepinizden davacı olurum lütfen dini doğru öğrenmek istiyorsanız çarpıtılmadan yamultulmadan efendim, rayından çıkartılmadan şirazesinden çıkartılmadan zıvanadan çıkartılmadan doğru öğretilmesini öğrenilmesini anlaşılmasını istiyorsanız peygamber efendimizin sahih hadislerini can, canı gönülden öğrenin, okuyun, okudun. Kur'an-ı Kerim'i öylece, iyice okuyun. O zaman anlayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de efendim Fatiha'dan başlıyor, Bakara'dan başlıyor. Kur'an-ı Kerim sohbetlerimizden hatırlayacaksınız, takip ediyorsanız efendim eski kavimlerin nerelerde nasıl yanıldıkları, doğrunun ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak çok güzel ayeti kerimelerde bildiriyor. Hiç kimsenin kaçamağı yok. Diyecek ki belki birisi ben Kur'an'ı bilmiyordum, okumadım. İşte okumamak, bilmemek mazeret değil. Ondan dolayı ikinci bir defa cezalandıracak Allah. Onun için lütfen e, mecmua okuyacağınıza, resimli roman okuyacağınıza, yaz tatillerinde gevşek gevşek pelte gibi boş vakit geçireceğinize yaz tatilleriniz ayrı bir mektep olsun eğitim olsun efendim kışın okula gidiyor çocuklarımız yoruluyor diye yazın e, efendim alıp ya, tatile götürüyorsunuz o zaman da orası din mektebi olsun orada çocuklarınıza kendinize hanımınıza efendim dini öğretin kendinizde bilmiyorsanız öğrenin. Biliyorsanız çoluk çocuğunuza uygulamalı olarak öğretin. Burada Avustralya'da elhamdülillah kardeşlerimiz sabah namazından çoluk çocuklarıyla geliyorlar. Bir kardeşimiz 3-4 çocuğuyla geliyor. Biz de hepsine aferin diyoruz. Maşallah diyoruz. Aferin sarık sarmış, takke giymiş, tesbih elinde sabah namazına camiye geliyor. Onun için Efendim bu hadis-i şerifleri can kulağıyla dinleyin, mucibince amel eleyin ki Allah'ın rızasına kazan, e, eresiniz. Peygamber Efendimizin şefaatine mazhar olasınız. Ahirette Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı cümlenize nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi, cümlemizi müşerref eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin, kalanlarımıza efendim tevfikini refik eylesin. Subhan rabbiyal illa hakim subhan ve ve alemin Allah hepinizden razı olsun hepinizi sevdiği razı olduğu kullarıdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket